Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Hepinize alemlerin yüce Rabbinden, Allah'ımızdan sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı akşamlar niyaz ediyorum. Rabbim cümlemizi razı olduğu yolda, Kur'an'ın yolunda, Resulullah'ın izinde daim eylesin inşallah. Tabi her zamanki gibi sözlerimizin başında Rabbimize hamd ve senaların en mükemmelini, en güzelini arz ediyoruz. Çünkü O buna layık, O bizim Rabbimiz, halikimiz, her şeyimiz, yaratıcımız, mabudumuz ve her şeyimiz O'ndan hamd ve senaların en güzellerini Rabbimizin layık olduğu şekilde ve adette ona arz ederek söze başlıyoruz. Tabi bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, inanan bir kişi olarak da Rabbimizin bahşettiği nimetlere şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz Rabbimize. Özellikle İslam ve iman şerefine. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşretsin. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek, o muazzez ruhunu haberdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif öncesi son sohbetimiz bugün. Ramazan'da tabi Ramazan'ın kendine göre program olduğu için ara vereceğiz sohbetlerimize. Ama buna isterseniz hoş bir tesadüf deyin, dilerseniz tevafuk deyin, yine dualarla sohbetimize son vermiş olacağız. Yani Rabbim nasip eder, Ramazan'dan sonra tekrar başlarız inşallah. Eğer imkan olursa, tabii Rabbim ömür verirse, her mümin gibi mecburen her işimizde inşallahurrahman demeyi adet edinmişiz. Rabbim bizi bu neş'ede daim kılsın inşallah. Ömürler geçiyor. Bir Ramazan'ı geride bırakmıştık. Şimdi hemen bir Ramazan daha kapıda değerli kardeşlerim. Ramazan'ın gelmesi güzel Senelerin geçmesi insana böyle güzel görünüyor. Yani yeni bayramlar geliyor, yeni Ramazanlar geliyor, yeni Cuma geliyor, yeni doğum efendim günleri geliyor. İnsanlar doğum günlerini bakıyorum da neşeyle kutluyorlar, sevinçle kutluyorlar. O yeni bir yaş günü. Hadi bu çocuklar için belki ama yaşı ilerlemiş olan insanlar için ne garip değil mi değerli kardeşlerim? Ömürden koskoca bir yıl geride kaldı. Ve ölüme biz bir yıl daha yaklaştık. Hele bir de ne zaman ve nasıl geleceğini bilmediğimiz o ölüme, Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle Ramazanı şerife erişmeyi nasip etsin inşallah. Onun için ben şimdiden siz değerli kardeşlerimin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle ulaştırsın ve nice Ramazanlar tutmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Geçen hafta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayeti kerimelerdeki duaları tespit ettik beraberce. Yani Kur'an diliyle dualar öğrendik. Allahu Zülcelal Hazretleri'nin kelamındaki, Kur'an'ındaki duaları öğrenmeye çalıştık. Bugün aynı konuya devam edeceğiz inşallah. Ama ben yine sözümün başında söylüyorum kardeşlerimden rica ediyorum elinize bir kalem kağıt alın ben ayet numaralarını söyleyeceğim siz onları kaydedin sonra okursunuz hatta ezberlersiniz inşallahur her zaman her zaman söylüyorum e, tesadüfe bakın gelirken e, programa gelirken yolda Konya FM'de kendi sohbetim varmış tesadüfen açtım e, acaba haberlerde ne var bir dinleyeyim diye Sohbet varmış. Kendi sohbetimi dinleyerek geldim şimdi bugün gelirken. Allah kardeşlerimden razı olsun sohbet koymuşlar radyoda. Efendim orada da aynı şeyi söylemişim bir başka vesileyle. Duaların en güzelleri, en mükemmelleri ve kabule en çok şayan olanları umulur ki Rabbimiz kabul buyurur dediğimiz dualar önce Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamında zikredilen ve tesbit edilen dualar. Tabii sonra hemen Aleyhissalatu vesselam'ın bize öğrettiği dualar, sonra İslam büyüklerinin duaları. Rabbimiz bunlarla böyle güzel bir hayat geçirmeyi bize nasip etsin inşallah. Düşünebiliyor musunuz müminin duasız anı geçebilir mi? Mümin Allah'ı hatırlamadan hiç gün geçirebilir mi? Zaman geçirebilir mi? Yarın kıyamet gününde hep pişman olacakmışız gafletle geçirdiğimiz zamanlara. Ondan sonrasında da bu pişmanlık devam edecekmiş. İnşallah bu dualar bizim hayatımıza nur katsın, bereket katsın, güzellik katsın. Değerli kardeşlerim biz dua edelim. Yüce Rabbimiz Allah'ımız inanın kabul buyurur. Kabul eder. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de taahhütte bulunuyor. Onu söylüyoruz hep. Siz dua edin. Siz bana dua edin. Ben size icabet ederim yani duanızı kabul ederim buyuruyor Rabbimiz. Sonra mümin olarak hele hele şu günün dünyasında gereken Mısır'la ilgilenmeye çalıştım. Mısır'daki kardeşlerimizin, müminlerin, inananların Rabbim yardımcısı olsun. Allahu Zülcelal Hazretleri onlara da diğer kardeşlerimize de Suriye'deki kardeşlerimize de Filistin'deki kardeşlerimize de kardeşlerimize de hele hele Türkiye'mizdeki müminlere yardım etsin hep. Bunun için duaya mecburuz. Bunun için bizim bizim duadan başka bir çıkar yolumuz yok. Başka bir silahımız yok. Ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dua müminin silahıdır diye bize muhteşem bir yol açıyor. İnanın böyle ben kendi nefsimden biliyorum. Bugünün müminleri ve müslümanları değerli kardeşlerim maalesef bu nimeti değerlendiremiyoruz. İhlas ve samimiyetle dua etmiyoruz. Sonra Geçen hafta da aynı şeyleri söylemeye çalıştım. Kendi problemlerimizi, dertlerimizi, yani koskoca dağları ortadan kaldırmak için tırnaklarımızı ve parmaklarımızı kullanıyoruz. Ama tabii zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Eğer dua etmeyi bir bilsek, duaları makbul olan bir insan olabilsek, o seviyeye bir gelebilsek, bakınız yollar kendiliğinden nasıl açılıyor. Nasıl açılıyor? Nasıl düzler, efendim tepeler düzleniyor, nasıl çukurlar doluyor? Alemlerin, Yüce Rabbinin lütfuyla. Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Sözün başında bunu hatırlatmak istedim. Hani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin huzurunda rivayetlere göre Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anefendimiz Hazretleri Ya Resulallah ne olur dua edin de bana, bana dua, özel bir dua edin de ben duası makbul bir insan olayım demişti de ne buyurmuştu kainatın efendisi? Rızkın halal olsun, duası kabul olur kabul olunan bir insan olursun. Rızkın halal olsun. Yediğin halal olsun, devletin ve milletin hakkı olmasın, duası müstecap, duası makbul bir kişi olursun buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Biz bu fiziki, bu maddi şartları yerine getirmeden manevi şartlardan, umumiyete göre konuşuyorum, ekseriyete göre. Yani dostlarımızın içerisinde, cemaatimizin içerisinde ne mübarek insanlar vardır, ne güzel insanlar vardır, ne kadar duası makbul kişiler vardır, Allah bilir. Rabbim bizi de onlardan eylesin inşallah hep beraber. Hep beraber ama umumi manzaraya baktığınız zaman, Rızk konusunun sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela Türkiye'nin şu içinde bulunduğu son hadiseler değerli kardeşlerim. Dünyayı bize bir defa daha öğretti biliyorsunuz. Dost, düşman bir daha açığa çıktı. Zaten belliydi. Aklı başında olan insanlar, firasetli müminler zaten biliyorlardı ama bir daha gördüler. Nasıl, nasıl insanlar açıkça, o huzuru bozmak isteyen insanlara takviye oldular, destek oldular, onları desteklediler geçenlerde bir kardeşim öyle diyor, hocam diyor yani bu kaynaklara, bu huzuru bozmak isteyen insanlara hani ben de kullanırsam bana sitem etmezsiniz herhalde değil mi değerli kardeşlerim çünkü hak ediyorlar, bu çapulcu denilen insanlara maddi desteğin nereden geldiği belli çok açık ve net. Adam küçük bir şişe su alacak diyor. 50 kuruşluk bir su normalde 200 lira veriyor. E bu adam sokaktaki koşturan taş atan işte çapulcu. Belli ki bir yerlerden kendisine maddi kaynak sağlanmış. Onun hayatı bakalım o tüm parayı hiç ömründe gördüm öyle. Nereden geldiği de sonradan tespit edilmiş. Şimdi benim söyleyeceğim şu, ben bunu öğrenen, bunu bilen ve Allah'a ve ahirete inanan kardeşlerimin bu kaynaklara Allah rızası için tepki vermelerini, tavır koymalarını istirham ediyorum. Onlarla ilişkiyi kesiniz, onlarla irtibatı kesiniz, onlarla alışveriş Allah aşkına yapmayınız. Yani kartınız var, filanınız var, falanınız var, şöyle veya böyle irtibatınız var. Koparınız o irtibat. Mümin her tavru ile, her şeyi ile, her şeyi ile yediğine dikkat edecek, içtiğine dikkat edecek. Geçenlerde bir e, düğündeydik, bir akrabamın düğünündeydim. Masaya sular koymuşlar. Sular koymuşlar. Şişeler halinde, pet şişeler halinde sular koymuşlar. Oradaki bir kardeşim dedi ki, bu marka sular Yahudi kaynaklı bir şirketin ürettiği sulardır. İçmeyiniz bunları. Oradaki müminler de Allah o kardeşimden razı olsun içmediler. İçmediler. Açılanlar içildi. Boşa gitmesin diye tavır koydular. Yani mümin yediğine dikkat edecek iç dikkat edecek. Yani rızık meselesini açtım da giydiğine dikkat edecek. Evinde kullandığı aletu edevata dikkat edecek. Hatta bindiği arabaya mümkün olursa dikkat edecek. Becerebilirsek tabii, bulabilirsek. Rabbim, Rabbim bizlere hep nasip etsin. Müminler olarak, Müslümanlar olarak yeryüzünde güçlü olmayı, kendi uçağımızı üretmeyi, kendi silahımızı efendim kendimiz yapmayı kendi otomobilimizi üretip de bir gün ona binmeyi, efendim evimizde kullandığımız hani o beyaz eşya diyoruz ya, buzdolabı, çamaşır makinesi filan falan onları hep kendimiz üretmeyi, sonra yediğimize içtiğimize varıncaya kadar. Yani alışveriş, bu, bu Müslüman tavrıdır değerli kardeşlerim. Yani ya senlik ne demeyin Allah aşkına bana. Bu mümin tavrıdır, Müslüman tavrıdır. Ta bakınız, inşallah o hadisi şerifi size bulup geleyim, ta asrı saadetten bir haberle meseleyi perçinleyeceğim sahabe-i kiram efendilerimizden biri buyuruyorlar ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken hayatta iken i raşidin döneminde kimden hangi kardeşimizden olursa olsun alışveriş ettiğimize bakmazdık ama diyor sahabeden bir zat bunu söylüyor ama diyor şimdi, demek ki biraz böyle sonlara doğru kalmış bir sahabi, uzun ömür ismini hatırlayamadığım için şimdi böyle söylüyorum. Ama diyor şimdi kimden alışveriş yaptığımıza bakıyoruz, seçerek alışveriş yapıyoruz diyor. Sahabeyi i efendilerimiz bu ihtiyacı duymuşlarsa eğer bugünün müminlere, bugünün müslümanlara bu ihtiyacı duymazlarsa onlar gibi olamazlar. Onlar gibi tavır koymazsak, onlar gibi yaşamazsak, onların yolundan gitmezsek onların vardığı menzile varmamız vallahi mümkün olmaz değerli kardeşlerim. Öyle olunca, öyle olunca elinizdeki, cebinizdeki, cüzdanınızdaki karttan da giydiğiniz ayakkabıya varıncaya kadar her şeyde mümkün olsa da müminler kendilerine tavır koyanlara tavır koymayı bilseler, tepki duymayı bilseler. De i̇şte o yani alışveriş yapacaksınız, her önünüze gelen marketten alışveriş yapmayın, yapamazsınız. Evinize gıda maddesi götüreceksiniz, et götüreceksiniz, tavuk götüreceksiniz. Herkesin kestiğini yiyemezsiniz. Bu Avrupa'da da sıkıntılı, Türkiye'de de sıkıntılı ben size söyleyeyim. Kimler İslami usullere göre mesela kesiyor, kimler us İslami usullere göre temizliyor, kimler İslami usullere göre arz ediyor... Bütün bunlara müminlerin dikkat etmesi lazım. Yani sadece dükkanda otururken efendim işte alışverişe dikkat ediyorum, kimsenin hukukuna tecavüz etmiyorum, vergimi de tam veriyorum ondan sonra tamam. Gittiğin yerde üreticiye bile becerebilirsen bakacaksın, efendim o, o hele hele mühim olan gıdalarda yani zaman zaman kardeşlerimiz telefon ediyorlar, soruyorlar biz fetva nöbetlerindeyken, hocam işte şöyle kesiliyor, böyle kesiliyor, dikkatli olun diyorum ben. Dikkatli olun, araştırın. Şimdi o e, helal gıda sertifikası diye bir şey çıkarıldı. Onla bile tam itimat edilmez diyen kardeşlerimiz var. Yani falan markanın ürünlerinin hepsini yiyebilir miyiz? Vallahi yiyemeyiz. Dikkatli olun. Mümin maddi hayatına da manevi hayatına da dikkat edecek. Ondan sonra inşallahurrahman, Ondan sonra inşallahurrahman önce maddi hayat, sonra manevi hayat yoluna girecek. rızık hala olacak, temiz olacak. Ondan sonra da inşallah Rabbimiz gönlümüze bereket ihsan edecek. Ve biz duası makbul bir kul olacağız. Şimdi ben bunu acaba mümin kardeşlerime niye söyledim? Benim mümin kardeşlerim, beni dinleyen kardeşlerim dikkatlidirler bu konuda. Ben öyle ümit ediyorum ve mümin kardeşlerime itimat ediyorum ama siz de ne olur, sizde ne olur etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Bunu söyleyin. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumuz zaman Rabbimizin bize çok ağır emirleri var. Verdiği çok ciddi talimat var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin bir lokma ekmek için, bir lokma yemek için yerine göre sahibine üç ayrı soru, soru sorduğu ve kaynağını, menbaanı araştırdığı hadisler var, haberler var. Mümin önüne her konulanı yiyemez, her çarşıda satılanı alamaz veya, veya her, her efendim, herkesle beraber her şeyi yapamaz. Müminin ayrı bir tavrı, ayrı bir tespit olması lazım. Beni dinleyen kardeşlerime hüsnü zan ediyorum dedim ama Benim de kardeşlerimden şöyle bir istirhamım var Bizim bir Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocamız vardı Bir iyiliği bize söylediği zaman derdi ki Hepinize görev veriyorum Bunu kendiniz yapacaksınız Ondan sonra da 10 kişiye bunu tebliğ edeceksiniz 10 kişiye yaptıracaksınız Akrabanız olabilir, komşunuz olabilir, dostunuz olabilir 10 kişiye Onlardan da 10 on kişiden de rica edeceksiniz. O 10 kişi de her biri ayrı ayrı bir 10 kişiye bu tebliğde bulunacak. Bu güzelliği yayacak, bu ikazı yapacak, bu irşatta bulunacak. Böyle ümmeti Muhammed'in arasında ağır halinde bu güzellikler böylece yayılmış, dağılmış olacak. Ve de Rahman hepimize bir tarafından pay çıkacak. Çünkü eddalu alel hayre hayra delalete eden aynen yapan gibidir. Etrafınızda gördüğünüz herhangi bir münkerde hangi hani müdahale etme görevimiz var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu görevi veriyor ya. Onlar bize baksanıza nasıl muamele ediyorlar. Şu son hadiselerde Avrupa'nın tavrını gördünüz. Zaten biliyorduk, bir daha çıktı. Nasıl nasıl bizi efendim saftışı etmek için yani e, her vesile de bizi mağdur etmek için nasıl çalışıyorlar, nasıl? Niye biz onlara yar olalım? Niye biz onlara efendim vefalı davranalım? Hayır, hayır böyle bir şey yok. Evet, sözü uzattım ama bunu söylemek istiyordum. Mü'min, vallahi ve billahi sadece mü'mini dost edinebilir ancak değerli kardeşlerim. Bize, Hani o bir eskiden beridir söylenilen bir söz var ya, bize bizden başka dost yok diye. Bu her hadisede bir defa daha kendini gösteriyor ki, inanan insanların dostları yine inananlardır. Rabbim bütün dünya Müslümanlara Müslümanlarına dost olmalarını, birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine dua etmelerini nasip eylesin inşallah. Rabim Suriye'deki Mısır'daki kardeşlerimize yardım etsinler. Yardım etsinler. Yani hani diyorlar ya demokrasi falan falan hani adam cihaz baksanıza demokrasiyle iş başına. Hayır. Mısırlılar aslında tarihen böyle böyle baş kaldıran, ayaklanan insanlar değiller. Hep öyle deniliyor ama işin içerisinde düşman oyunu var. Tahrikçi var. Tahrik edenler var. Ve ondan nem çalışanlar var. Rabbim müminlere firasetli olmayı, aklımızı başımıza almayı ve ahireti unutmamayı nasip etsin inşallah. Efendim özür diliyorum, sözü uzattım ama yine ben konuma dönüyorum. İnşallah bitiririm, bitiremezsem sizler tespit edersiniz veya bir başka hoca kardeşimiz söyler, ben de veya sadece numaralarını vererek bugün bu, bu konuyu tamamlamaya çalışacağım. Dediğim gibi Ramazan-ı Şerif'te ayrı programlar olacak inşallah. Efendim yine Araf suresindeyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan, bize öğretilen dualardan biriyle beraberiz. Bu dua, Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın, bilhassa Adem Aleyhisselam'ın bir duası. Biliyorsunuz, hadise malum, herkesin bildiği. Cenab-ı Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattı, cennete koydu ve de dedi ki وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Sakın şu ağaca yaklaşmayın. Eğer o ağaçtan yiyecek olursanız zalimlerden olursunuz. Yani kendinize zulmedersiniz. Günaha girmiş olursunuz. Ama işte şeytan vesvese verdi. Hadise malum. Şu suretle, bu suretle kapıya geldi, içeriye girdi filan falan. Mühim olan o e, ayet-i kerimelerde bu kadar teferruat yok. Biz de olduğu gibi e, siz değerli kardeşlerimize aktarıyoruz değerli kardeşlerim. Önce Eskiler buna e, le hikmetin derler. Ne bilemeyiz, önce Havva anamızı, sonra da <gülüyor> Adem aleyhisselamı onun vasıtasıyla kandırdılar ve maalesef o ağaçtan yediler biliyorsunuz. O ağaçtan yiyince ağacın ne olduğu konusunda da rivayetler var. Buğday denilen, deniliyor, şu deniyor, elma deniliyor, başka şeyler deniliyor. Mühim olan o değil, mühim olan... İşte o yaklaşılmaması gereken ağaçtan Adem Aleyhisselam'ın yemiş, havaannemizin yemiş olmaları yenilince cennet elbiseleri üzerlerinden alındı ve yeryüzüne indirildiler. Kısaca arz ediyorum. Adem Aleyhisselam Hindistan'da bir adaya Serendib adası rivayetlere göre havaannemiz Cidde'ye Sütü Arabistan'ın Cidde şehrine indirildiler. Birbirlerinden ayrıldılar da aynı yere de indirilmediler. Cezalandırıldılar çünkü hikmet var içerisinde. Efendim sonra Adem Aleyhisselam ağlıyor. Rivayetlere göre yıllarca ağladı. Daha önce ben size anlatmıştım bunu bir vesileyle. Hani nihayet sonunda diyor ki, Ya Rabbi beni Muhammed'in yüzü suyu hurmetine affet. Ben de şimdi siz değerli kardeşlerim adına, hem kendi adıma hem de bütün müminler adına Adem Aleyhisselam'ın samimiyetiyle dua ediyorum. Ya Rabbi bizi Muhammed'in şerefine bağışla Allah'ım. Ramazanı ı Şerife tertemiz girelim inşallah. İnşallah. Değerli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yıllarca ağladı. Bu arada bu arada tabii Rabbimiz ona affolunması için bir dua öğretti. Şimdi o duayı vereceğim size. Rabbimiz buyuruyorlar ki Bakara Suresi'nde sandığıyla "Fetalekka Ademü bir Rabbihi kelimatin fetaba aleh" Adem Rabbından bazı kelimeler, dualar öğrendi. Onlarla dua etti. Cenab-ı Hak Hazretleri de onu affetti. Fetabi Ali. Fakat ayet-i kerime'nin yukarısına baktığımız zaman çok enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz değerli kardeşlerim. Hadiseyi hani birazcık evvel arz ettim ya çok kısa olarak yeryüzüne indiriyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Ademle Havva annemizi. Ve kul nehbitu ba'dukum li adu. Birbirinize düşman olarak oradan çıkın ve yeryüzüne inin bakalım diyor Cenab-ı Hak azetler. Allah Allah. Yani dünya imtihan dünyası ya. Birbirinize düşman olarak ba'dukum li ba'dın adu. Bu bu ne hikmettir? Yunus'un dediği gibi bu ne sırdır böyle? E biz biz karışamayız. Bunu. Cenab-ı Hak Hazretleri, e, Allah halen mesele şurada düğümleniyor. Bütün bu kargaşa içerisinde, bütün bu kavga ve dövüş içerisinde, bakalım kim kulluğu seçip de cenneti ve cemali hak edecek. Babacığım rahmetullahi aleyh öyle söylerdi. Bir gün diyor Aziziye Camii'nde, bilmiyorum daha önce aktarmıştım size ben bu hatayı galiba, Aziziye Camii'nde Hacı ve İstad'ı üstadımızı cuma hutbesinde dinliyoruz diyor. Hiç münasebeti yokken diyor, neydi, ne vardı, ne gördü, neye muttali oldu bilemiyorum diyor. Böyle söyledi hutbenin arasında. Aynen Hacı ve İstad hocamızın söylediği gibi söyleyeceğim. Müsaade edin biraz ağır bir tabir ama özür diliyorum ama Hacı ve İstad hocamızın tabiri ben olsam söyleyemem belki. Aynen böyle söyledi diyor. Kayna kahpenin pazarı kayna, çuvaldızı bulan buldu dedi diyor Hoca Efendi Hazretleri. Cemaatin hepsi şoke oldu. Donduk kaldık. Ne demek bu? Allahu alem bis savab. Üstad Hazretleri niye söyledi bilemiyoruz ama işte dünya, dünyayı ey dünya kayna diyor. Falan meydan tahrir meydanı taksim meydanı filan meydan falan meydan kaynamaya devam edecek. Devam edecek. ama Asıl kaynama, kıyamet gününde, mahşer gününde olacak. Allah'ım bizi o günde arşının gölgesinde, Resulullah'ın hamd sancağının altında eylesin değerli kardeşlerim. Asıl ondan sonra meseleler ortaya çıkacak. Asıl o günde hakikatler, bütün sırlar ortaya dökülecek. Ve kimin kaç ayar insan olduğu orada belli olacak. Orada belli olacak. Dakikalar gidiyor. Aslında aslında bunu zaman zaman söylüyoruz böyle. Rabbim bizi o günde utandırmasın inşallah, utandırmasın. Peki hocam sözü fazla uzattın diyeceksiniz, çok haklısınız. Adem Aleyhisselam'ın öğrendiği o dua, hangi dua? Hangi dua ile Cenab-ı Hakk'a yalvardı da Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz? Rabbimiz onları affetti. Dedik ya gözyaşlarıyla yıllarca ağladılar. Gözyaşlarının aktığı yerde otlar bitti. Araf suresi 23. ayet-i kerime değerli kardeşlerim Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 153. sayfada Araf suresi 23. ayet-i kerime Dediler ki Adem ile hava Rabbena zalemna enfusena Ve illem lana, ve terhamnâ Lenekûnenne minel khâserîn Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik Kendimize zulmettik Canımıza kıydık biz Zalemna enfusena. Kendi nefislerimize zulmettik. Eğer ve illem tagfirlena ve terhamna. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen bizim günahımızı affetmez bize rahmetinle ve merhametinle muamele etmezsen lenekunenne minel khaserin husrana uğrayanlardan, helak olanlardan oluruz ya Rabbi. Eğer Rabbimiz rahmet etmezse, merhamet etmezse Peygamberler bile böyle dua ediyor. Adem Aleyhisselam biliyorsunuz ilk peygamber. İlk insan ve ilk peygamber. Peygamber bile eğer ya Rabbi sen affetmezsen sen bize merhamet etmezsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ hüsrana uğrayanlardan oluruz diye dua ediyor. Bizim halimiz nice olur değerli kardeşlerim. Öyleyse bu dua ile bu dua ile Rabbimize yalvaracağız. Rabbena zalemna enfusana ve illam tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Evet, hemen bir ayeti kerime daha vereyim değerli kardeşlerim. Efendim, e, A'raf suresi 47. ayeti kerime. A'raf suresi Suriye adı verilen Suriye adını veren cemaatin Araf ehlinin yaptıkları bir dua bu. Araf Suresi'nin 47. ayeti. Araf ehli ayarın değişik rivayetler var haklarında da. Kuvvetli rivayetlerden bir tanesi bu. Kişilerin bazı kişilerin amelleri tartılacak. Günahlarıyla sevapları birbirlerine eşit gelecekler. Onlar e, onlar cennete mi gidecekleri, cennete mi cehenneme mi gidecekleri belli olmadığı için cehennet cennetle cehennem arasında bir yerde Cenab-ı Hazretler onları yüksek e, kulelerde bekletecek. Cennete bakacaklar ümitlenecekler, cehenneme bakacaklar korkacaklar. Va iza sulifat absaruhum Böyle e, cehennem tarafına ateşte yananlara asab-ı nar denilen cehennemliklere baktıkları zaman şöyle dua edeceklermiş. Galu Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Rabbena dua bu bölüm. Rabbena Rabbena ile başlayan bölüm dua bölümün Biz böyle dua edebiliriz. Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Ne olur ya Rabbi bizi zalimlerle beraber kılma. Dünyada da ahirette de Allah'ım. Rabbena la al zalimin. Tamam efendim? Bu, bu duada önemli. Araf ehlinin. Bazı rivayetlere göre onlar çok güzel insanlar, mübarek insanlar, güzel insanlar. Cenab-ı Hakk'ın özel iltifatına, ikramına e, mazhar olacak olan insanlar ama duaları bu. Ya Rabbi bizi zalimlerle beraber kılma. Ne kadar bu duaya ihtiyacımız var. Ne kadar bu duaya ihtiyacımız var. Araf suresi 47. ayeti kerime. Değerli kardeşlerim, öyleyse biz de bu duaya Arapça da olabilir, Türkçe de olabilir ama takdir edersiniz ki bu dualar Kur'an-ı Kerim'den geldiği gibi ezberlenilir de öylece okunulacak olursa daha tatlı olur, daha güzel olur diye her zaman söylüyoruz. Evet yeni bir duaya daha geçeceğiz ama yine Araf suresinden ama bir ara vermenin zamanı gelmiş. Şimdi bir ara verelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Araf suresindeyiz. Biraz daha seri devam edelim. Siz ayet numaralarını inşallah tespit edin. Sonra tefsirlere bakın. Ki bugün bu duaları bitirmeye çalışalım inşallah. Efendim Araf suresi 89. ayeti i de Şuayb aleyhisselamın bir duası bize öğretiliyor. Şuayb aleyhisselam Medyen kabilesinin peygamberidir. Medyenliler, Medyen İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarından birinin adıdır. Onun neslinden gelenlere hem kavme ad olmuş hem şehre ad olmuş. Yani Medyen kabilesi Medyen asıl isimli bir şehirde bulunuyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunun adıdır Medyen diyor kitaplarımız. Ve de Filistinle, evet Kavya'da, Hicaz arasında Kızıldeniz sahilinde bir şehirleri var. Kendi e, halleri var, yani at, anlatılıyor. İşte peygamberlere muhalefetleri ve başlarına gelen hadiseler, Şuayb Aleyhisselam'a çektirdikleri sıkıntılar. Nihayet e, Şuayb Aleyhisselam böyle dua ediyor. Yani onu zorluyorlar. Ya Şuayb diyorlar, sen bu, bu tebliğden vazgeç. Her zaman bildiğiniz şey, bütün peygamberlerin çektikleri sıkıntılar. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا نخرجن لا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعودن في ملتنا يا yani ya bizim dediğimizi dersiniz bakın bakın tarihe bakın kaç bin yıl olduğunu da tam tespit edemiyoruz doğrusu fazla teferruata da bakmadım sadece dualar vereceğim için ya bizim dediğimizi dersiniz ya da sizi çıkaracağız dışarıya diyorlar imanlılara peygambere, inanan insanlara, o kavmin, yani tarih hep böyle tekerür ediyor. Şuayb Aleyhisselam diyor ki, istemesek de mi çıkaracaksınız? İstemesek de mi? Yani zorla mı çıkaracaksınız? Her zaman dediğimiz gibi, inananları bir çay kaşığındaki suda boğmak istiyorlar. Ama Allah var ama Müminlere Cenab-ı Hak azetlerinin yardı ve, ve nüsrati var ama unutmayalım dua var, dua var. Ben Tevbe suresini e, vaazlarımda bu günlerde Salı günleri öğleyin Şems Camii'nde cemaatimle e, okumaya çalışıyorum da Tevbe suresinde Cenab-ı Hak azetleri genel olarak harp ile ilgili, savaşla ilgili ayetleri e, bize öğretiyorlar. Ama bu arada müminlere ciddi nasihatler var, ciddi telkinler var. O arada müminlere de Cenab-ı Hak hep dik durmayı, er ve mert olmayı ve davalarına sahip çıkmayı, İslam davalarına, imanlarına sahip çıkmayı hep telkin ediyor. Okuyun, Kur'an-ı Kerim'de göreceksiniz. Şu Aleyhisselam da öyle söyledi. İstemesek de mi bunu yapacaksınız? Sonra... Ee, devam ediyor ayet-i kerimeler ben dediğim gibi sözü uzatmayacağım nihayet e, Şuhayb aleyhisselam şöyle dua ediyor Rabbe neftah beynena ve beyni kavmina bil ve ente khayrul fatihin. Ya Rabbi sen bizimle bu kavmin arasını hak ile ayırt et gerçekle ayırt et yani kim haklı kim haksız bilinsin insanlar bunu bilsinler kim kime zulme diyor? Yani i̇çinde yaşadığımız hadiseleri görüyorsunuz işte. Yani ben e, biraz daha e, teferruata girmek istiyorum ama zamanım dar doğrusu hadiseler hepimizin gözünün önünde ceryan ediyor. Kimler zulme diyor? Kimler ihanet ediyor? Kimler e, masum insanlara sıkıntı veriyor? Hadise meydanda. O günde de böyle müminlere zarar veriyorlardı, işkence ediyorlardı, taşlıyorlardı, kötülükler yapıyorlardı ve bunu çirkince yapıyorlardı bugün olduğu gibi. Ama Şuhayb Aleyhisselam böyle dua etmiş. Çokça bunu bu, bu duayı okumalıyız. رَبَّ نَفْتَحْ ve beyne قَوْمِنَا Ya Rabbi bizimle kavmimizin arasını bilhakkı, hakla, gerçekle aç. Yani... Haklı olanla haksız olan ortaya çıksın, bilinsin ya Rabbi. Kim haklı, kim haksız? Ve en hayrul fatihin, sen bütün iyiliklerin, bütün hayırların açanı, lütfedeni, yaratanı, ihsan edensin, edenlisin ya Rabbi. Efendim bu duayı büyüklerimiz şöyle dua tamamlıyorlar. Allahumma ya muftihal abwab İtahne hayır al-bab. Ey, bütün kapıları açan Allahım, İtahna hayırr al-ba bize hayrın kapılarını aç. Ve şuay ve Aleyhisselam'ın bu duası ile tamamlıyorlar Rabbibb efah beyne o beyne kavmina bil hakkkı ve entak hayrul Fatihin. Bir sıkıntınız mı var? Bir derdiniz mi var? Bir probleminiz mi var? Evladınız, yavrunuz imtihanı mı girecek? Bir görev mi bekliyorsunuz? Ne bileyim işte. Hangi sıkıntınız var? Bu duayı çokça okuyun. Tamam efendim? Biz büyüklerimiz, yani mesela ben e, Allah rahmet etsin anacığıma. Derdim ki mesela anacığım imtihan var. Bize dua edin. Evladım <gülüyor> Böyle söyler, e, evladım ben sana bir Rabben Eftah duası okuyayım inşallah derdi, eline tesbihini alır, onlarca yüzlerce okurdu. Onların duaları ile bu hale geldik. Efendim, tamam mı? Rabben Eftah duasını ben sana bir okuyayım evladım derdi. İşte bu dua. Allahümme <gülüyor> ya mufettihal evvab iftahlana hayral bab Rabben Eftah ve beyn kavmina bil haqqi ve ente hayrul fatihin tabi duanın belirli bir kısmı büyüklerin Efendim tamamlamasıdır baş tarafı ama son tarafı Araf suresinin 89. ayeti kerimesi Şuayb Aleyhisselam'ın duasıdır. Yine Araf suresindeyiz 126. ayeti kerime Araf suresinin 126. ayeti değerli kardeşlerim. Burada da Musa Aleyhisselam'ın kavminin duasını görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la beraber Firavun'un bütün sıkıntılarına, çilelerine Neler çekmediler, neler çekmediler. Yurtlarından kovuldular o kızıldenizi geçişleri, karşı tarafa varışları. Gerçi kendi aralarında da ciddi sıkıntılar çıkardılar ama Firavun onlara çok zulmetti biliyorsunuz. Çok zulmetti, sürgün etti. Ve de Musa Aleyhisselam'ın kavmi böyle dua etmişler efendim. Elimdeki Kur'an-ı Kerim'de Musaf-ı Şerif'te 165. sayfada Araf suresi tekrar ediyorum 126. ayet. Daha önce buna benzer bir ayeti kerimeyi yine e, Musa e, şeyden Beni İsrail'den okumuştuk. Sadece duam bölümünü vereceğim. Rabbena efri alayna sabran. Ya Rabbi bizim üzerimize şarıl şarıl sabrı yağdır. Bize yani sonsuz efri'dan anlıyoruz bunu. Yani böyle bize e, nihayetsiz, bitmeyen, tükenmeyen bir sabır ver Allah'a. Yani Ya Rabbi bize sabır ver demiyorlar. Bizim üzerimize sabrı böyle şarıl şarıl yağmur halinde yağdır Allah'ım. Ve وَتَوَفَّنَا مُسْلِم۪ينَ Ve bizi Müslümanlar olarak öldür Ya Rabbi. Son nefesimizi inananlar olarak, müminler olarak verelim. Musa Aleyhisselam'ın bu kavminin bu duası Kur'an-ı Kerim'e geçmiş, Rabbimizin onayından geçmiş. E bizim için de önemli dualardan bir tanesidir. Öyleyse sıkıntılı zamanlarımızda böyle dua edelim. Rabbena efri alayna sabran ve tevafna muslimin. Evet, Araf suresindeki dualarımız böylece bitmiş oluyor değerli kardeşlerim. Benim tespit ettiğim dualardan şimdi Yunus suresine geçiyoruz. Yunus suresi 85 ve de 86. ayet-i kerimeler. Yani bunlar da yine Musa Aleyhisselam'ın kavminin duası ama e, o kavmin o günün müminleri, o günün müslümanları o günkü bizim kardeşlerimiz Allah'a ve peygamberine inanan müminler, cennete girecek olanlar onlar işte. Yani Musa Aleyhisselam'a inananlar, Musa Aleyhisselam'ın kavminden cennete girecek olanlar İsa Aleyhisselam'ın kavminden İsa Aleyhisselam'a ve o günde Allah'a inananlar. Bugün Bugün bugün yok. O, o dönem bitti. O, o saltanat dönemi bitti. Bugün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin artık akçesi geçerli. Bugün geçenlerde e, Meram müftimizle de konuşuyorduk da yani bu, bu hani son zamanda işte herkes cennete girecek filan. Bayağı aklı başında adamlar böyle kimilerine pembe, pembe görünmek için bugünkü Yahudiler, bugünkü Hristiyanlar falan da cennete gelecek filan diyorlar biliyorsunuz böyle. Biz biz biz öyle diyenlerden değiliz. Açıkça söyleyelim. Biz Allah'a ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inananlar ancak cennete girecektir bugünün dünyasında diyoruz. Tabii geçmişte peygamberlerine inananlar onlarla da cennette beraber olacağız inşallah. Rahman. Efendim ee, ama babacığımdan şöyle bir hadisi şerifte duymuş idim. Resulullah buyuruyorlar ki: "Lau kana ahi Musa hayyan, lema wasa'ahu illa ittibae." Kardeşim Musa bile sağ olsa hayatta olsaydı onun da yapacağı başka bir şey yok. Ancak bana tabi olmakla cennete girebilirdi ama ancak bana tabi olmak mecburiyetinde kalacaktı. Yani peygamber olması, peygamberlerin bile dönemi bitmiş oluyor. Nitekim zaman zaman söylüyoruz İsa Aleyhisselam inecek bir gün inşallahı rahmanı yarabbi yakın olsun. Ama Muhammedi olarak inecek. Bizden biri olarak inecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olacak. Efendim Yunus suresinin 85-86. ayet-i kerimelerinde yine Musa Aleyhisselam'ın kavminin bir duası var. Şöyle dua dediler ki onlar alellahi Biz Rabbimize tevekkül ettik. Rabbena ale tec'alna zalimin. Ya Rabbi bizi bizi zalimler topluluğu için zalimler için bir imtihan vesilesi bir fitne kılma Allah'ım. Onlar sebebiyle bizi fitneye düşürme, onlar yüzünden bizi sıkıntıya efendim dua Kılma ve onlar için bir imtihan, bir deneme vesilesi olmayı bize, bize gösterme Ya Rabbi Bizi zalimler ve de hainler, inanmayanlar e sebebiyle bizi fitnelere düşürme Ya Rabbi Bizi onlar için fitne kılma Yani bizimle oynamasınlar, bize zulmedemesinler, bizim üzerimizde planlar, programlar yapamasınlar Tam bugün yapılacak dua Hani 1. bölümde konuştuk ya. Rabbena la tec'alna fitneten lil-qaumi zalimin ve najina bi min al-qaumil kafirin ve rahmetinle ve merhametinle bizi kafirlerin işerlerinden, desiselerinden, oyunlarından koru ya Rabbi. Bizi kafirler zümresinden, guruhundan muhafaza eyle Allah'ım. 85 ve 86'yı böyle birleştirerek dua ediyoruz. Efendim, babacığım rahmetullahi aleyh, bütün dualarında bu duaları mutlaka okuyordu. Mutlaka okuyordu. Rabbena la tecalna fitnetel lil kavmi zalimin ve neccina bir rahmetike minel kavmi kafirin. Dualarımızın arasına mutlaka girsin, değerli kardeşlerim. Yani arzu edenler dediğim gibi tefsirlere bakabilirler ama bu dualara bizim çok ihtiyacımız var. Bizim çok ihtiyacımız var. Musa aleyhisselamın kavmini o gün Helake sürüklemek isteyenler aynı oyunları bizim için de oynamaya çalışıyorlar. Öyle olunca onlara fırsat vermeyeceğiz rahman. Ya Rabbi sonunda şehitmişim, not almışım, Musa da bir ferdi duası var. Bu sayfanın sonunda 88. ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'ın da iyice bıçak kemiğine dayanmış. Canına tak etmiş. Konya tabiriyle, Anadolu tabiriyle değerli kardeşlerim dua ediyor. 88. ayeti kerimede Rabbana tumis ala emwalihim vejtut ala kulubihim. Ya Rabbim onların mallarını yok et. O dayandıkları o o, o oradan güç alarak efendim insanlara zulmettikleri Onunla bize zulmettikleri o malları var ya, o güvendikleri, servetleri, işte faizciler filanlar falanlar deniliyor ya. Musa Aleyhisselam peygamber olarak. Hadi biz neyse, biz dayanamıyoruz, biz daralıyoruz, biz e, sabredemiyoruz ve dua ediyoruz. Ama peygamber bile dayanamıyor. Baksanıza Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi onların mallarını yok et kalplerine de veştut ala kulubihim. Bugünkü zalimler, bugünkü kafirler için Rabbim kabul buyursun. Musa aleyhisselam'ın duası ile dua ediyoruz ya Rabbi. Veştut ala kulubihim. Onların kalplerine de darlık ve sıkıntı ver ya Rabbi. Yani burada hani Allah e, Haram'ın imamları, Kabe'nin imamları e, veya işte Ravza'nın imamları Böyle Ramazan-ı Şerif'te, son günde, bütün her günler dua ederler de Vitir'de o üçüncü duayı, üçüncü rekattaki tekbirden sonraki duayı açıkça yaparlar. Ama son gün hatim duası pek bir muhteşem olur. Yani katılan kardeşlerim biliyorlar. Orada hep şu, şu duayı ihmal etmezler. Allahümmeşgüliz <gülüyor> zalimine biz zalimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlerle meşgul et. Zalimlerin başına yine zalimleri musallat kıl ya Rabbi ve ejalna bainhum salimin ganimin bizleri onları onların aralarında onlar kendileri dertleriyle meşgulken bizi rahatta huzurda ve berekette kıl ya Rabbi diye. Yani zalimlere çok çok böyle dualar var. Nihayet dediğim gibi Musa aleyhisselam bile dayanamamış. İsterseniz beddua deyin, isterseniz kahırlarına dua deyin. Peygamber de yani peygamber de olsa insan dayanabilir mi bu hale? bu zulme bu işkenceye yani evet rabbena atmisale amwalihim ve ista'ala kulubihim fe la yu'minu hatta yara hatta yara onlar elim bu ala, bu elim azabı bu senin vereceğin bela ve musibeti görmedikçe inanmazlar ya Rabbi diyor Musa aleyhisselam inanmazlar onları ancak Allah terbiye eder ancak onları Allah yola getirir evet biz de Allah'a havale ediyoruz. Biz de Allah'a havale ediyoruz. Dinimizin, diyanetimizin, vatanımızın, sancağımızın, bayrağımızın, iffetimizin, namusumuzun, mukaddes emanetlerimizin, mübarek emanetlerimizin düşmanlarını Allah'a havale ediyoruz. Bakın bir, bir hikmet söyleyeyim size. Bir gün babacığım böyle din düşmanlarından, İslam düşmanlarından bahsediliyordu da. Ben bazen e, ekranda sert konuştuğum zamanlar da oluyor. Sonradan üzülüyorum. Belki sizi de e, üzüyorum diye. Allah, Allah razı olsun. E, KON TV'deki kardeşlerim de hiç bana bugüne kadar bir kelimeyle, bir kelimeyle olsun hocam, biraz sert gidiyorsun, ya e, biraz daha mutedil ol filan da demediler. Ama inşallah, inşallah e, razıydırlar yani benden. Bilemiyorum ama bakın işte yani değerli kardeşlerim peygamber bile dayanamamış. Ben nasıl dayanayım? Babacığımın huzurunda rahmetullahi aleyh, babacığımın muhteşem bir muhakemesi vardı. Ben zaman zaman söylüyorum. Muhteşem bir muhakemesi vardı. Hadisat karşısında kolay kolay atlamazdı öyle. Yani insanlar, hadiseler ve de cema yani cemaatler, gruplar onlar hakkında çok Önemli tespitleri ve teşhisleri vardı. Bakınız vallahi diyorum. İttekû el mü'min. Hani müminin firasetinden sakınınız buyuruyor aleyhissalatü vesselam. O Allah'ın nuruyla bakar diyordu ya. Gerek şahıslar olsun, gerek gerek e, kim olursa olsun. Hakikaten Allah'ın nuruyla bakıyor ve çok önemli tespitlerde bulunuyordu. Bir gün zalimler e, böyle konuşuluyor. Din düşmanları, şeriat düşmanları konuşuluyor. Cemaatten birisi dedi ki Allah ıslah etsin hocam bunları dedi. Babacığım ne dedi biliyor musunuz? Efendiler dedi bunların ıslahı geçmiş artık. Bunların ıslahına değil kahrına dua edilir dedi. Bunların kahrına dua edilir. E işte Musa aleyhisselam bile dayanamamış kahırlarına dua etmiş resul sallallahu aleyhi ve sellem'den çok nadir. Daha evvel ben sizinle paylaşmıştım. Hani mesela bir hendek harbinde kafirler. Resulullah'a namaz geçirtmişlerdi. Ya Rabbi bunların evlerini ateşle doldur dedi. Aleyhissalatu ve Selam'da da çok da. Alemlere rahmet olarak gönderildiği halde Aleyhissalatu ve Efendimiz Hazretlerinde bile çok nadir ama böyle dualar var efendim. Evet e, Yunus Aleyhisselam'ın ee, şey e, Zikrinin olduğu öyle toparlayayım cümleyi Yunus suresinin 88. ayeti kerimesinde de Musa aleyhisselam böyle söylüyor Ama ben asıl sizlere 85 ve 86. ayeti kerimeleri hatırlatıyorum Şimdi bir ara daha veriyoruz Kaldığımız yerden aradan sonra devam edeceğiz inşallah Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi yine çok önemli bir e, dua ile çok güzel bir dua ile beraberiz İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah, İbrahim Aleyhisselam'ın duasını öğreneceğiz inşallah. İbrahim Suresi İbrahim suresi 40 ve 41. ayet-i kerimeler. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile annesi Hacer'i getirdiler. Mekke'yi mükerremeye o, o dağların arasına vadiye boş bir vadiye bıraktılar. Cenab-ı Hak öyle istedi. Sarı annemiz dayanamadı. Halbuki kendi eliyle evlendirmişti İbrahim Aleyhisselam'ı cariyesiyle. İbrahim Aleyhisselam rivayetlere göre 112 yaşlarındaydı. Cenab-ı Hak Hazretleri ona kendisine o yaşta bir evlat verdi. İsmail Aleyhisselam. Sare Validemiz dedi ki bunları benden uzaklaştır. Ee, Cenab-ı Hak Hazretleri de. Tabi, tabi dedik ya hepsi her şeyde. Adem Aleyhisselam'ın kısasında dedik ya değerli kardeşlerim. Her şeyde bir hikmet var. Ayrı ayrı incelikler var. Bizim görebildiğimiz şeyler ne ki? Göremediğimiz yani böyle ne hikmetler var, ne ibretler var. Ehlullah, Allah dostları onlardan bazılarını görüyorlar, bize anlatıyorlar. Hayran oluyoruz, hayret ediyoruz. Müfessirlerimiz manaları açıyorlar bize. Hayran oluyoruz. Efendim daha daha bakalım neler öğreneceğiz. Cennete girer de inşallah Rabbim lütfeder de bütün peygamberlerin sohbetlerini dinleme, onlarla beraber olma şerefine nail olursak neler öğreneceğiz, neler öğreneceğiz inşallah daha. Efendim İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Hacer annemizle İsmail Aleyhisselam'ı getirdiler. Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerin hemen yanına koydular. Ama o anda bomboş bir vadi biliyorsunuz de i̇şte artık sözü uzatmayacağım. İlk Zemzem'in kaynaışı, sonra arkasından Kabe-i yapılışı, İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın duasını da geçen haftaki sohbetimizde görmüştük. Rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim diye dua ediyorlardı biliyorsunuz. Orada böyle tabii bırakıyor gidiyor İsmail Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor evladına, zürriyetine ve o yoldan gelen bütün müminlere. Nasıl dua ediyor? Bakınız, duaya bakınız. Rabbic'alni mukim'es salati ve min zürriyeti. Rabbena ve takabbal du'a. Rabbena ğfirli ve li ve lil hisab. Hepimizin hemen hemen bildiği ve okuduğu bu dua Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır okuyoruz da hiç merak edip acaba ne diyoruz diye baktınız mı bilmiyorum değerli kardeşlerim acaba namazlarda okuyoruz bu selam vermeden evvel ee, hani tahiyyattan sonra salli barikten sonra okuyoruz acaba ne diyoruz ki burada ne diye dua ediyoruz veya kimin duası diye merak edip tabi bakanlar vardır da ama hiç, hiç bugüne kadar bakmamış duymamış olanlar inşallah bugünden sonra o duayı okurlarken İbrahim aleyhisselamın duası olduğunu bilerek okusunlar Rabbim kabul buyuruyor inşallah. رَبِيْ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاتِ وَمِنْ ذُرْرِيَتِ Ya Rabbi beni de, evlatlarımı da, kıyamete kadar zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle, namazı ikame edenlerden hakkıyla مُقِيمَ salah namazın ikamesi yani hakkını vererek, tadil ve erkanına riayet ederek, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek artık değişik, sadece yatıp kalkmak değil yani namaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de namaz kılınız emri yok hiç. Kur'an-ı Kerim'de hep namazın ikamesi emri var. Ne demek o? Şartlarına uygun bir şekilde. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri'nin kıldığı bir namaz gibi güzel bir namaz kılmak, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek namaz kılmak, miraç etmek namazla. Namazın ikamesi bu tadili erkana riayetle hakkını vererek yakılmıyorsa yakılmıyorsa ne kaybettiğini ne ben bilirim ne de siz bilirsiniz. Evet. Yani alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde namazın kılınmasını emreder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri İslam'ın beş şartından biri olarak sayar. Ondan sonra da bir kişi namaz kılmazsa Allah aşkına siz o adama nasıl Müslüman diyeceksiniz? Biz o adama nasıl Müslüman muamelesi yapacağız? Yarın öldüğü zaman nasıl Müslüman kabristanla defnedeceğiz o adamı? Ya. Yarın kıyamet gününde göreceğiz ki Allah'ın dininin iddiasında bulunmak, yani Müslüman olmak iddiasında bulunmak, öyle kolay bir iddia değil. Basit bir iddia değil. İddiaya ispat ister. Mevlana'mızın dediği gibi. Rabbi Cealni, İbrahim Aleyhisselam kendisi için de dua ediyor. Bakın. Ya Rabbi beni ve min zürriyeti ve zürriyetimden gelenleri namazı ikame edenlerden hakkıyla kılanlardan eyle. Evlatlarınızı daha dünyaya getirmeden bu duaya başlayın inşallah. Yeni Rab yavrunu vermiş Cenab-ı Hazretleri daha anne karnındayken bu duayı yapın inşallah. Doğar doğmaz bu duaya devam edin inşallah ki yarın büyüdükleri zaman namazlarını kılsınlar. Rabbi c'alni muqima salati ve min Rabbena du'a. Ne olur ya Rabbi duamı kabul eyle. İbrahim Aleyhisselam Zaten peygamberim benim duam kabul olur demiyor. Ya Rabbi ne olur duamı kabul eyle. Rabbena Ya Rabbi beni bağışla ve li anamla babamı da bağışla, ve lil müminine, bütün inananları da bağışla. Ne zaman? yevme yekûmul hesab, hesapların ortaya açıldığı, hesap için insanların huzura durduğu ve hesapların görüldüğü o günde. Şöyle toplu olarak dua edebiliriz. Veya tercüme edebiliriz, mana verebiliriz, becerebildiğimiz kadarıyla. Ya Rabbi o hesapların, bütün amellerin ortaya çıktığı kıyamet gününde, amellerin tartıldığı, hesaplara bakıldığı o dehşet gününde, o kıyamet mahşer gününde, bütün müminleri, annemi, babamı ve beni affet. Şimdi hani hep bir şey söylüyorduk sohbetlerimizde, insan önce kendinden başlar diye, işte buradan öğreniyoruz. İbrahim aleyhisselam, agfirli, önce beni bir affet ya Rabbi diyor. Agfirli, beni bir affet. Çünkü önce ben benden mesulüm, siz sizden mesulsunuz Önce kendimizi bir kurtaralım, sonra başkalarını kurtarmak daha kolay. Valideye, sonra anne ve babamı ya Rabbi. Kişiye en yakın olan insanlar değil mi efendim? Yani yanlış anlaşılmasın, eş bulunur, evlatlar da bulunur. Ama anne ve baba bir tanedir. Hatta kardeşler de başka yoktur, alternatifleri yoktur. Yani başka kardeşiniz olabilir mi? Anneniz, babanız dünyadan göçtüler mesela. Mümkün mü artık size kardeş gelemez? Yani ama bir insanın Rabbim cümlemize hayırlı akıbet, hayırlı eş, hayırlı efendim hal nasip etsin. Efendim biriyle, biri vefat ederse bir başkasıyla yine evlenebilir. Ondan olmazsa diğerlerinden olabilir. Yani değişik şeyler olabilir dünyada. Onlar olabilir ama anne ve baba başka olamaz. Kardeşler de başka olamaz. Kulakları çınlasın. Medine'de, Ravza-i bir yaman bir derviş var da yüz küsur yaşlarında Abdüşşekur diye bizim bir dervişimiz var da hep bana bunları nasihat ederdi eskiden beridir. Abdurrahman evladım. Anne ve baba ve kardeşler değişmez. Her şeyi bulabilirsin ama onları bulamazsın diye hep böyle. Kulakları çınlasın hala sağdır yüz küsur yaşlarında. Bu arada yüz küsur yaşında denilince Muhammed Emin Er hocamızı hatırladım. Türkiye'mizin çok büyük bir kaybı. Çok büyük bir kaybı. Rabbim şefaatine nail etsin. Rabbim cennetteki makamını bir daha Ali eylesin. Allah rahmet etsin. Geçtiğimiz günlerde vefat etti biliyorsunuz. Türkiye'mizin en büyük alimlerinden ve de en ciddi gönül insanlarından bir tanesiydi Muhammed Emin Er hocamız. Zaman zaman beraber olma imkanımız oldu. Belki ilim alamadık ama yazılarından, efendim, makalelerinden hep istifade ettik. Son iki sene evvelki haccımızla da beraberdik. Allah rahmet etsin Diyanet İşleri Başkanımızın da hocasıdır kendisi. O öyle ifade edildi. 104, 104 yaşında, miladi olarak 104 yaşında, hicri olarak 107 yaşında vefat etti. Rabbim cennetteki makamını âli kılsın. Türkiye için tüm Türkiye'ye baş sağlığı dinlenecek mübarek bir insandı. Rabbim yerlerini lütfuyla doldursun inşallah. Evet, velil müminine, bütün müminlere de dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Öyle olunca Rabbimiz peygamberlerinin duasını, reddetmez. Bize müminlerden olmak düşüyor değerli kardeşlerim. Bu dualarla, namazlarımızda dua ediyoruz. Namazlarımızın dışındaki dualarla da mutlaka dualarda da bunları mutlaka zikretmeliyiz. Çünkü bu dualar kendimiz için yaptığımız evlatlarımız için yaptığımız dualar. Efendim sırada Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in kıssasının anlatıldığı Kehf suresinde 10. ayette bir evvelki e Ayetler İbrahim Suresi 40 ve 41. ayetlerdi. Şimdi Kehf Suresi 10. ayet-i kerimede. Kısaca böyle onların haline de şöyle bir bakalım. Kaçmışlar, işte devlet başkanının zulmünden kaçmışlar, mağaraya saklanmışlar yoksa öldürülecekler. Orada böyle dua ediyorlar. Rabbena a'tina milledünka rahmeten. Ya Rabbi kendi katından bize bir rahmet ihsan et. Bize rahmet lütfet ve iyileniği min emrenâ reşdâ ve şu içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan bize kurtuluş lütfeuyle ya Rabbi. Ashabı Kehf gibi mağaraya tıkılmışsanız, mağaraya e, efendim konulmuşsanız, dışından dışınızdan böyle duvar örülmüş ise siz oraya ölüme mahkum edilmişseniz çıkacak başka bir yol yok ise efendim Resulullah Aleyhisselam'ın da anlattığı gibi Başka çare yoksa, ki zaten yok, işte böyle dua edelim inşallah. Sıkıntılar tepemize binmişse, maddi veya manevi, رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ <رَحْمَة> Ya Rabbi kendi katından, kendi ihsanınla, senin lutfunla مِنْ لَدُنْكَ senin katından. Ya Rabbi diye böyle dua ediyorlar. Rahmeten, bize bir rahmet ver. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ve şu içinde bulunduğumuz durumumuzdan bize bir kurtuluş yolu nasip et ya Rabbi. Çıktılar biliyorsunuz. Değişik hadiseler. 309 sene uyumuşlar orada. Uyumaya başladıkları zamanki dünya, ondan sonraki hal değişmiş falan. Kehf suresi, Yusuf suresini beraber gördük ya. Rabbim imkan verse de keşke Ashab-ı Kehf'in kıssasını da böyle uzunca bir ele alabilsek değerli kardeşlerim. Demek ki Kehf suresi de sıkıntıda darda olan müminler için vazgeçilmez bir dua. Ya Rabbi bize kendi katından bir rahmet ihsan et ve içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bir kurtuluş yolu bize lütfet Ya Rabbi. Onu da inşallah çokça okuyalım değerli kardeşlerim. Ve şimdi sırada. Mü'minun suresinin 109. ayeti kerimesi var. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 349. sayfada efendim. Mümin, Mü'minun suresinde, işte kafirlerin durumu anlatılıyor sayfanın başında. Kafirler, Ya Rabbi ne olur işte şöyle olsa böyle olsa bizi bir daha yaratsan, bizi bir daha dünyaya bir getirsen filan. Ama bin defa dünyaya gelseler, Yine kafir olarak kalacaklar. Yine kafir olarak kalacaklar. Ayet-i Kerim ona işaret ediyor. Onun için ben biraz evvel dedim ki, babacığım bunların ıslahına dua edilmez dedi. Ya Rabbi bizi dünyaya bir çevir, bak nasıl salih kullar olacağız, nasıl güzel kullar olacağız, sana nasıl ibadet edeceğiz diyorlar. Kur'an diliyle. Ama Rabbimiz buyuruyor ki, En'am suresinde olacak galiba ayet-i kerime, geri döndürülseler bile, Bunlar iman etmezler. Öyleyse, öyleyse beni dinleyen aziz kardeşlerim, iman ediyorsak, müminsek bu şerefin kadru kıymetini bilelim. Öyle herkese de kolay kolay nasip olmuyor. Kafirler hakkında böyle e, tespitler var, yukarıdan geliyor. Diyorlar ki, Kalu, kafirler, Rabbena galebet aleyna şikvetuna ve kunna kavmen dalin. Kıyamet gününde azabı gördüler, cehennemi gördüler ya. Ne bak soruyor? Elmetekuna ayati tutla aleikum fe kuntum biha tekedebun. Size benim ayetlerim okunmuyor muydu? Peygamberim gelmedi mi? Müminler işte işte duyurmadılar mı? ayetlerim sizin üzerinize okunmadı mı? Evet okundu. Ama fe kuntum biha tekedebun. Siz onları inkar ediyordunuz. Dediler ki "Kâlû galebat, kâlû Rabbena galebat aleyna Ya Rabbi, şikayetimiz bizim iman etmemize engel oldu Allah. Ve kunnâ İtiraf ediyoruz ki biz sapıtmış, dalalette olan bir kavimdik "Rabbena ahrijnâ minhâ fe Ya Rabbi, bizi ne olur bu azaptan bir çıkar. Tekrar o yaptığımız kötülüklere dönecek olursak, o zaman hakikaten zalimlerden oluruz. Yani o zaman o zaman bize ceza var. Ne farkı var? Kur'an-ı Kerim inmedi mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev yapmadı mı? Mürşitler duyurmuyor mu? Hakikat yani güneş gibi açık ve ortada değil mi? Her şey belli. Rabbimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Ya Rabbi bizi bir çevir, bir dünyaya tekrar gönder. Biz tekrar işte o zaman dönersek o zaman zalimlerden olalım. O zaman azabet tekrar bizi bir defa da. Rabbimiz ne buyurdular? fiha ف۪يهَا la تُكَلِّمُونَ alçaldıkça alçalın. Yere battıkça batın, kahrolun. Yani Anadolu tabiriyle söyleyeyim mi? Rabbim Rabbim bana eee inşallahurrahman böyle bir hani Anadolu tabiriyle defolun ve kahrolun diyoruz ya. Kalakse ufiha. Ve tekellemün ve konuşmayın diyor Rabbimiz. Alçaldıkça alçalın. Kahrolun, helak olun. Ve la Konuşmayın karşımda diyor Rabbim. Niye? Dediğim gibi Kur'an gelmiş. Peygamberimiz efendim bütün hakikatleri anlatmış ve bütün hakikatler gerçekler gün ışığı gibi ortadayken inkar mı ediyorlar? Evet. Sizi, sizi zalimler sizi. Babacığım hatırladınız değil mi? Sizi diyordu böyle. قَالَخْسَعُ ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اِنَّهُ كَانَ فَيِقُمْ مِنْ عِبَادِهِ يَقُولُونَ Vaktiyle kullarından şöyle insanlar vardı. Müminlerin duası bu da. Rabbena Na. Bu işte benim vereceğim dua bölümü. Efendim Müminum Suresi 109. ayet-i kerimede. Böyle dua ederim bugün inşallah. Onlarla aramızdaki fark ortaya çıksın. Rabbena Na. Ey Rabbimiz Allah'ımız biz iman ettik. Faghfir Bizi bağışla ya Rabbi. Bizi affet. Verhamna. Bize merhamet et. Ve ente hayrur rahimin. Merhamet edenlerin en merhametlisi sensin ya Rabbim. Bu duayı edersek Rabbimiz buyuruyorlar ki bunlar sizin karşınızda olan iman edenlerdi. Siz onlardan değilsiniz, onlar sizden değil. Bazı kullarım vardı ki fariqun min ibadina fariqun min ibadi kullarından bazıları vardı ki böyle söylüyorlardı. Biz onlardan olalım inşallah. Ne diyecekmişiz? Rabbena amenna faghfir lana ve erhamna ve rahimin. Bu duayı çokça yapalım ki Rabbimiz bizi iman edenler zümresinde haşresin İnşaAllahu rahman. ve diyor ki Rabbimiz Fettakatumuhum Sihriye Siz onlarla alay ediyordunuz dünyadayken gericiler, yobazlar şöyle böyle filan falan. Ya hatta ensev zikri, ta ki ta, ta ki beni beni hatırlamayı, beni zikretmeyi unuttunuz unuttunuz. Ve kuntum binum tavakun ve onların haline gülüyordunuz. Şunların haline bak. Deyip gülüyorlardı ya dünyada. Şimdi gülüyorlar ya işte. Ayet-i Kerim onları anlatıyor. Yarın mahşer gününde, kavşak, yol kavşağına geldiğimiz zaman Cenab-ı Hak Hazretleri onlara ne buyuracakmış cehennemde? Gâlekseû ufiya, Kahrolun. Alçaldıkça alçalın. Efendim, e, yerin, yerin dibine batın. Anadolu tabiriyle tamam mı efendim? Rabbimiz, Rabbimiz bizim intikamımızı hiç merak etmeyin onlardan alacak. alacak. Bizimle alay eden, bizi tahkir eden, bizi küçük görenler var ya, üzülmeyin mümin kardeşlerim, değerli kardeşlerim üzülmeyin. Kaldı ki biz bugün elhamdülillah müminler olarak çok güçlüyüz, çok kuvvetliyiz, çok güzel bir mekanda, çok güzel bir bakanda, çok güzel bir seviyedeyiz. Elhamdülillah. Türkiye'miz ne günlerden ne günlere geldi, ne hallerden ne hallere geldi. Şu zavallı şu zavallı kardeşiniz Tahir Hoca'nın oğlu olduğu için neler gördü, neler çekti bir anlatsam sizlere ya. Gireriz selam veririz almazlar. Alay ederler. "Sen de mi böylesin?" derler. Yani neler neler gördük. Daha neler geçirildi tabii. Bazen hatırlıyorum da inanın hep ağlıyorum. Hep ağlıyorum yani. Ya Rabbi, daha çocuktum ben o zaman okul talebesiydim. Babacığım beni bir yere, bir görev için göndermişti. Alay ettiler, tahkir ettiler, zulmettiler bana. Ya daha ben çocuğum. Babacığım da Konya müftisi. Kapının önüne çıkmış da ağlamıştım. Ya Rabbi Müslümanlar olarak hep mi biz sürtüleceğiz? Hep mi biz zulüm göreceğiz? Hep mi bize işkence edilecek diye. Daha ben ilkokul çocuğuydum o zaman. Ne günler geçirdik, ne günler gördük. Rabbim bize bu günlerin kadru kıymetini bilmeyi nasip etsin müminler vallahi ve billahi bugün müminler Osmanlı dönemindeki olduğu günler gibi çok güzel günler geçiriyorlar şu nimetlere bir bakın şu marketlerdeki şu çarşı pazardaki nimetlere bir bakın Rabbimiz ne kadar maddi ve manevi nimetler vermiş bu nimetlerin kadru kıymetini bilmezsek Rabbimiz elimizden alır لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٍ Onun için Rabbimize çok şükretmeli. bugünlerin kadru kıymetini bilmeli, bugünlere sahip çıkmalı. Bize bu günleri, bize bu günleri bahşeden Rabbimize hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz, teşekkür ettiğimiz gibi bugünlerin böyle oluşuna vesile olanlara da hem dua etmeli hem de bütün varlığımızla yardım etmeliyiz yardım etmeliyiz. Evet. Başka türlü düşünenler, ben böyle düşünüyorum, beni dinlemesinler. Tamam mı değerli kardeşlerim? Böyle düşünmeyenler beni dinlemesinler. Evet. Müminun suresi 109. ayeti yedik son. Efendim Furkan suresinin 65 ve 74. ayetlerini daha evvelki sohbetlerimde söylemiştim. Furkan suresinin Kurkan suresinin hani o babacığım tavafta okuyordu diyordum ya Rabbana heblena min ezvacina ve dürriyatina kurrate a'yun ve cealna lilmuttakine imama Ya Rabbi beni müttakilere imam kıl diye zürriyetimize İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi efendim, dua ediyordu ya müminler ve o, o Rahman'ın kulları işte o, o duayı da aman unutmayalım aman ihmal etmeyelim onda da çok tatlı bir mana var bizden sonrası için o çok önemli İnşallah Furkan suresinin 74. ayeti kelimesini de unutmayalım efendim yine yine önemli bir yine önemli bir e, dua Gafir Mümin suresi isterseniz siz de açabilirsiniz sayfelerinizi benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 467. sayfadan Gafir diğer adıyla Mümin suresi Gafir suresinde meleklerin hamleyi Arş'ın duaları var efendim. Melekler Rabbimizin arşını taşıyan ve de arşın etrafında arşı tavaf eden melekler, arşın etrafında dolanan melekler, Rabbimizin melekleri müminlere dua ediyorlar biliyor musunuz? Size, bize dua ediyorlar. Nasıl dua ediyorlar? Bugün için ayet-i kerimede de ifade ediliyor. Bugün için Allahu Zülcelal Hazretleri'nin o kendisinin bildiği hikmetle yarattığı arşını 4 melek taşıyormuş. Kıyamet gününde Kıyamet gününde ise e, Allah-u Alem Hakk'a suresinde olacak 8 melek taşıyacak. Artık hadisatın efendim e, zorluğundan, kıyametin zorluğundan mı? Yoksa Cenab-ı Hak Hazretlerinin özel muradıdır da onun için mi? Yoksa Rabbimizin arşını tazimden dolayı mı? O gün 8 melek taşıyacak. Ama bugün etrafında اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyan ve etrafında olan melekler يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ Rabbihim. E, Rablerine e, hamd ile tesbih ederler ve estağfirune lillezine amenu iman edenlere isti, iman edenler adına istiğfar ediyorlar Ya Rabbi onları bağışla diye bizim için istiğfar okuyorlar ve de şöyle diyorlarmış Rabbena vesihte kulle şeyin rahmeten ve ilma zamanım daralıyor, onun için biraz seri arz ediyorum değerli kardeşlerim Ya Rabbim senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır sen rahmet ve ilminle her şeyi hata ettin فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ tabu, Sana tövbe eden kullarını bağışla Allah'ım. Şu meleklere bakınız. Bizim için çalışıyorlar. Bizim için dua ediyorlar. ve سَب۪ي لَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Ya Rabbi, o sana senin yoluna tabi olan, Kur'an'ın yolundan, senin dinin yolundan gelen o müminler var ya, onların tövbelerini kabul et. وَقِهِمْ عَذَابَ Cehim Ve cehennem azabından onları koru ya Rabbi. Rabbena ey Rabbimiz ve dahilim ettiğin onlara onlara dünyadayken duyurduğun cennetlere adın cennetlerine koy onları ya Rabbi ve men min ve azwajihim ve babalarından ana ve babaları artık bunun içerisinde ezvajihim eşlerini ve zurriyatihim zürriyetlerinden nesillerinden gelen o salih insanlar o güzel insanlar var ya onların hepsini adın cennetlerinde topla ya Rabbi onların hepsini ya Rabbi melekler bizim için Bakın kendimiz için biz müminler için Anne ve babalarımız için, eşlerimiz için ve de zürriyetimiz, evlatlarımız için dua ediyorlar ki Ya Rabbi bu müminleri sen kendilerine vaat ettiğin adin cennetlerinde topla. Adin cennetleri, cennetin en alaları, en, yüksek, en yüksekleri. Tamam efendim? İnneke entel azizul hakim. Sen çok güçlüsün ve yaptığın her şeyde hikmet var Ya Rabbi. Ve gihimus seyyiat. Onları dünyadayken günahlardan, hatalardan koru Ya Rabbi. وَمَنْ تَقِسْ سَيِّعَاتِ يَوْمَ اِذٍ فَكَتْ Bugün kimi e, seyyahattan, günahlardan korumuşsan sen ona rahmet etmişsindir ya Rabbi. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ Azim işte gerçek kurtuluş budur. Meleklerin şu duasına bakınız. Değerli kardeşlerim zamanın tamamen daraldı. Evet ben e, bu, bu, bu, bu ne olur burayı bir okuyun tamam mı? Kur'an-ı Kerim'den Gafir Suresi. Efendim 7. 8. ve 9. ayet-i kerimeler arşı taşıyan ve arşın etrafında dolanan melekler bizim için dua ediyorlar. Bizim için dua ediyorlar. Biz de o dualara layık olmaya çalışalım. rahman. Efendim son birkaç duamız daha var. Onları da ifade edeyim. Sonra Efendim, sözü bitirelim inşallahürahman. Haşr suresinin 10. ayeti kerimesinde ne dua ediyormuşuz? Geçmişimize dua ediyoruz. Bizden evvelki müminlere dua ediyoruz. Tamam mı? Hani zamanım olsaydı biraz şöyle geniş anlatmak isterdim. Cenab-ı Hak azetleri Kur'an-ı Kerim'de muhacirleri met ediyor. Muhacirin-i kiram hazaratını. Mekke'den hicret edenleri. Sonra Medineli Ensar'ı met ediyor. Onları övüyor. Her zaman hatıralarını anlatıyoruz ya. Onlardan sonra gelen bir kavim var. Onların yolunda olan, onlara tabi olan, onlarla onlar gibi yaşamaya çalışan. Min ba'dihim. Onlardan sonra gelen o güzel müminler, onların yolunda olan Ensar ve Muhacirinin yolunda olanlar, Yekulune şöyle derler. Rabbena gıfirlene. Ya Rabbi bizi affet, bizi bağışla. Ve ihvanlarımızı da, bizden iman iman konusunda bizden önce geçen, yani bizden daha evvel iman etmiş olan mümin kardeşlerimizi de bağışla ya Rabbi. Ve <gülüyor> lacgal çok önemli. Sadece kendimizi değil, geçmiş bütün müminleri, hatta Adem Aleyhisselam'a kadar bütün müminler için dua etsek ne güzel olur sadece ümmeti Muhammed için değil diğerleri de bizim mümin kardeşlerimiz diğer peygamberlere inananlar da onlar için de dua edelim inşallah. Bu bu uh, mana içerisinde umuyorum ki onlar da var Allahu alem tabii. Ya Rabbi bizi ve bizden evvel iman eden kardeşlerimizi affet ve la tec'al fi kulubina gillel amanu. Ya Rabbi Ya Rabbi iman eden kardeşlerimize karşı Kalbimizde haset, kin Küçük ve basit düşünceler Olmasın Haset olmasın ya Rabbi e, Kin olmasın Kin ve buz, düşmanlık, adavet Olmasın ya Rabbi Kalbimizde onlara ait böyle duygular Böyle düşünceler varsa onlara sök At ya Rabbi anlamında bir dua Ve la tecal fi kulubina gillen gill Kin demek Artık e, yani o nefsin kötü sıfatları var Behimi sıfatları var Hayvani sıfatlar deniliyor onlara Onların hepsi için böylece dua etmiş oluyoruz. Ya Rabbi iman eden kardeşlerimize belki gelip geçmiş olan iman eden kardeşlerimize karşı efendim onları affettiğin gibi bütün müminler için bütün müminler için de kalbimizde bir kin bırakma. Onu sil, süpür ya Rabbi. İnneke rahim. Sen çok merhametlisin ve de çok bağışlayıcısın ya Rabbi. Çok şefkatlisin, çok bağışlayıcısın. Efendim, değerli kardeşlerim, sonra bir duamız daha var. Onu da söyleyivereyim, tamamlayayım. Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesinde nasıl dua ediyormuşuz bakalım. Evet. Ha, müminler Sırat Köprüsü'nü geçerlerken, müminler Sırat'ın üzerinden geçerlerken, ya ayuhel lidina menatubu ila Allah tövbe n ayet-i kerime başlıyor. Esra bukum en yekeffir ankum seyyatikum. Yani müminler böyle sıratın üzerinden geçerlerken dua ediyorlar. Rabbana etmim lena nurana veğfir lena. Allah Allah. Ya Rabbi ne olur nurumuzu tamamla. İy onların sağlarından ve sollarından böyle ibadetlerinin, imanlarının nuru onları kuşatmış sıratı geçiriyor. O anda düşme tehlikesi de var. Rabbimiz Rabbimiz muhafaza buyursun. Müminler Sırat Köprüsü'nün üzerine böyle dua ediyorlarmış. Rabbena etmim lena nurana ve Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Bizi cennetin kapısına kadar, cennete girinceye kadar ulaştır ve bizi bağışla. İnne ki alâkülü şeyin kadir. Sen her şeye muktedirsin Ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin Ya Rabbi. Evet, e, vaktimiz doldu değerli kardeşlerim. E, Ali İmran Suresi 38. ayeti kerimede de Zekeriya aleyhisselam salih bir zürriyet için dua ediyor. Evlat isteyen kardeşlerime bunu duyuruyorum. Tamam efendim? Ali İmran suresi 38. ayet-i kerime. Yani ben elimden geldiği kadarıyla bu duaları tespit edip siz değerli kardeşlerime tebliğ etmeye, öğretmeye çalıştım. Notlar aldınız. Umarım ki bu duaları okudukça beni de hatırlarsınız. Efendim bana da dua edersiniz. Çünkü sizin dualarınıza çok ihtiyacım var. Cenab-ı Hak hepinizin bütün hepimizin bütün hayır dualarını kabul buyursun yüce dergahında inşallah. Diye dua ediyorum aciz kardeşiniz olarak. Rabbim Ümmeti Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarına ve hastalıklarımıza şifa, borçlularına edalar nasip etsin. Ramazanınız şimdiden mübarek olsun. Yine güzel saatlerde, güzel zamanlarda beraber olmak, görüşmek üzere. Kardeşlerime sordum. Ramazan-ı tabii bizim bu programlarımız olmayacak değerli kardeşlerim ama ikindilerde saat 3-4 arasında bir yerlerde eski sohbetlerimizi koyacaklarmış. Arzu eden kardeşlerimiz dinleyebilirler. Tekrar tekrar dualarınızı rica ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.